Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünya'yı Okumak programından hepinize merhaba, ben Aytaç Timur. Bugün radyoda iki tane konuğum var. Notabene yayınlarından çıkan Feminizm, Ekoloji, Toplumsal Direniş kitabının editörleri Handan Çağlayan ve Kaner Atakan Türker. Handan Hanım, Atakan Bey Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi ilk elde benim dikkatimi kitabın Şemsa Özer'a armağan edildiği çekti. Onu da siz kitabın hemen başında feminist iktisatçı diye tanımlamışsınız. Ben buradan başlamak istiyorum. Ee, Handan Hanım sizinle başlayalım. Ee, Şemsa Özer'e neden armağan edildi bu kitap? Teşekkürler sorunuz için. Ee, Şemsa Özer hem Atakan'ın hem benim. Atakan'ın hocası aynı zamanda ikimizin de dostu uzun yıllara dayanan birlikte aslında emek süreci <gülüyor> dostluk geliştirdiğimiz ve tanımaktan onur duyduğumuzu. Andan Hanım çok özür dilerim, çok özür dilerim. Hı. Atakan Bey siz mikrofonunuzu kapatabilir misiniz lütfen? Lütfen buyurun Andan Hanım Şimdi kitabımızın başlığı da aslında bir feminist iktisatçı Şemsa Özer ama sadece akademisyen kimliğiyle tanınan birisi değil. Şemsa Özar kitabımızın temel eksenini de bu oluşturdu zaten. Akademik çalışmalarıyla toplumsal hayattaki, politik hayattaki duruşu ve eyleyiciliği birbirini çok tamamlayan bir insan. Biz onun hem dostu hem arkadaşı hem birlikte akademik işler yaptığı hem öğrencisi olan iki insan olarak aslında Şemsa Özer'in hem akademik ilgi alanlarına denk düşen ama hem de onun hayattaki politik duruşunu da yansıtabilecek bir çalışma yapmak istedik. Dolayısıyla bu herhalde pek çok öğrencisi, meslektaşı, birlikte çalıştığı insan bizimle aynı fikirdedir. Ona bir vefa borcumuz var. Yani onun bu duruşu birçoğumuz için, çok öğretici oldu. Yani bir anda akademinin böyle ne diyelim dişi kulesi içerisinde entelektüel üretim yapmak, bir anda da eylem etkinlik içerisinde olmak, yani böyle bizde Allah'tan sürekli böyle olmadı. Yani akademi ile toplumsal hayattaki politik duruşu, eyleyiciliği, örgütçülüğü bir arada yürütmek çok kıymetli bir şey. Aslında biz hani şen bu armağanı hazırlayarak, bu bu bu bu özelliğin altını çizmek istedik diyeyim. Sözü Atakan'a bırakayım. Zaten Atakan Bey de dikkat ettim yazısında Şemsi Hanım'a bir gönderme yapıyor. Diyor ki e, e, madem bu kadar okuyoruz hadi harekete geçelim diyor. Sizin son e, kitabın sonlarına doğru. E, Atakan Bey siz de lütfen hani bu bağlamda Şemsi Hanım'la ilişkinize de anlatarak lütfen devam edin. Yani Handan Hoca'nın da bahsettiği gibi her şeyden önce e, ben Şemsah Hoca'nın e, öğrencisiyim. E, her zaman da hayatım boyunca da böyle olacak. E, yani onu meslektaşım olarak görmekten öte o her zaman bana meslektaşı olarak davrandı. Ama e, ben her zaman Şemsah Hoca'nın öğrencisi olarak görüyorum kendimi. E, burada da bir ufak bir parantez açıp aslında... Rahmetli Ferundo Özbay'ı da anmak isterim. Çünkü e, üniversitedeyken Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken Contemporary Issues in Turkey dersini aldığım sırada eee Hoca'nın öğrencisiydim ve eee Boğaziçi'ndeki danışman hocama karar vermek aşamasındayken Ferundo Hoca beni Şemsaile ile çalışsan eee diye itekleyip ondan sonra Şemsavcı'ya yollamıştır ve e, o gün e, aslında hayatım değişti desem çok da e, yanlış olmaz. Çünkü Üniversiteden yüksek lisansıma, daha sonrasında doktora deneyimime kadar ki çok farklı bir akademik e, geçmişim oldu. E, bunda aslında Şemsa Hoca'nın birebir e, çok çok değerli etkisi vardır, çok büyük bir katkısı vardır. E, Handan Hoca bu fikirle e, bana yazdığı zaman e, tabii ki e, hayır demek mümkün değildi. Çünkü onu da söylediği gibi her şeyden önce çok çok büyük bir vefa borcum var e, Şemsa Hoca'ya. Ee, o vefa borcunu birazcık dahi iyi e, ki sanmıyorum çünkü hala borçlanmaya devam ediyoruz. Dima Hanım'dan hocam ona her gün yani devamlı olarak görüşüyoruz kendisiyle de e, hala borçlanmaya devam ediyoruz. Ama birazcık daha iyi e, ödeyebildiysem borcumu ne mutlu bana. E Atakan Bey yine sizinle devam edelim. Bu başlık e, feminizm, ekoloji, toplumsal direniş biraz buralara değinir misiniz? Bunlar nasıl kesişiyor? Bunlar aslında Şemsah Hoca'da kesişiyor. Ee, biz Şemsah Hoca'ya bir armağan kitap hazırlarken e, yapmak istediğimiz şey yine Handan Hoca'nın da bahsettiği gibi Şemsah Hoca'nın e, aslında o e, akademiden öteye çıkan rolünü altına çizmekte. Çünkü Şemsah Hoca bize bir şey öğrettiyse bugün o öğrettiği en önemli şeylerden biri aslında e, akademik insanlar olarak odalarımızda kapalı kalmamız gerekmediydi. Benim çok net figürler var aklımda, görüntüler var aklımda. Şimdi Hoca'yı sokaklarda gördüğüm, protestolarda gördüğüm zamanlar, onun aslında STK'larla yaptığı çalışmalar öncü olduğu çalışmalar ve Handan Hoca ile aslında kitabın belkemiğini oluştururken oturduk ve nerede kesiş, yani nedir Şemsa Hoca'yı Bugün bize ne anlatır dediğimizde aslında üç önemli şey vardı: kadın meselesi. Kalkınma Meselesi e, ve e, Kürt Çalışmaları. E, o zaman da dedik ki bu kitabı biz bu üç ana tema üzerine oturtmak zorundayız. Şemsa hocaya hakkını veren bir kitap e, hazırlayacaksak eğer. Çok teşekkür ediyorum. Handan Hanım, e, siz de benzer düşünüyorsunuz herhalde. Biraz da bu hani e, mesela bu feminizmle ekoloji nasıl yan yana geliyor? Ben size onu sormak istiyorum. Evet ama izin verirseniz ondan önce Atakan'ın söylediğine son bir nokta eklemek istiyorum. Ee, yani e, akademik alan, toplumsal alan ama aynı zamanda e, kitapta da çeşitli örgütlenme deneyimleri var. Yani örgütsel çalışmalar da buna eşlik eden bir şey. Onu belirteyim. Biraz kitabın içeriğini de e, belirledi çünkü. Yani kitapta yer alan, hani e, ekolojiye dair yer alan makalelerde de bunu görmek lazım. Önce izin verirseniz ben buradan e, Feminizm ve ekoloji bağlamında yazan yazarlarımızın hemen isimlerini zikretmek istiyorum. E, Gülay Toksoz, Emel Nemiş, Begüm Özkaynak, Kaynak, e, Zeynep Kadir Beyoğlu. Başka bağlantılı yazılar da var ama özellikle bu yazılarda temel mesele şuydu aslında. E, yani bugün artık herkesin belki Donald Trump hariç diyelim herkesin e, kabul ettiği bir şey var. Mevcut e, kapitalist üretim sistemi, mevcut dünya ile ilişkilenme, kaynaklarla ilişkilenme sistemi e, bir bütün olarak dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. Yani canlı canlı bütün varlıklar için artık e, bir tüketici ve giderek kızlanan tüketici bir sürece evriliyor. Şimdi genel olarak akademik alanda bakıldığında saptamalar var. İşte şundan şundan şundan kaynaklanıyor. İki temel yaklaşım sıkıntısından belki söz etmek mümkün. Birisi çok parçalı analizler. Yani mesela bütünsel olarak bakıldığını bugün bunun mevcut mantariteyle erkek egemen kapitalist üretim sistemiyle alakasını ortaya koymak önemli. Bunun eleştirisini yapmak önemli ama bir taraftan da hani eskiden şöyle bir şey vardı. Bu ıı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili hani deniyordu ki sosyalizm gelecek cümle dertler sona erecek böyle bütün yani böyle bir şey yok. Bir kurtuluş şeyi yok. Onun yerine sistem eleştirisiyle birlikte peki bugünden yarına bu eleştirdiğimiz meselelerde nasıl bir bakış açısı? Ne yapmak gerekir? konusunda da önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu bağlamda aslında kitapta yer alan makalelerin belki benzer çalışmalardan hani Öne çıkan temel özelliği aslında alternatif yaklaşımlara, mikro düzeyde de olabilir, makro düzeyde de olabilir, alternatif yaklaşımlara da dikkat çekmesi ve örneklerini vermesi. Mesela Zeynep Kadir Beyoğlu'nun alternatif gıda toplulukları yaklaşımı aslında hani nasıl olur da hani doğayı tüketmeyecek ve toplumsallığı yeniden üretmeye de hizmet edecek üretim süreçleri yaratılabilir şeklinde. Eee bütün bunlara tabii ki feminist bir perspektiften bakmak çok önemli. Çünkü kadın bedeninin ne diyelim tarihsel olarak zapt, rapt altına alınmasıyla, sömürgeleştirilmesiyle aslında doğaya da bu şey erkek egemen bir bakış açısıyla doğanın tırnak içinde hakimiyet altına alınması çok eş zamanlı giden süreçler. Yani baktığımızda bu çitlemenin hani kapitalist mentalitenin gelişmesi süreciyle çitlemeyle aslında kadınların bedeninin denetim altına alınması çok e, tarihsel koşutluk var. Bugün bakıyoruz yeniden aslında bu kentsel yeniden e, yeniden yapılanmalar, insanların yerlerinden edilmesi büyük e, Barajlarla, hidroelektrik hidro santrallerle yerinden edilmeyle aslında yeniden baktığımızda kadınların, kadın bedeninin denetim altına alınmaya çalışıldığı yani eş zamanlılığı görüyoruz. Yani çok birbiriyle alakalı, çok tarihsel koşutluklar söz konusu. Dolayısıyla bu ikisini de birbiriyle bir, yani bir bak, ortak bakış açısıyla yaklaşmak e, an, anlamlı diye düşünüyoruz. Kitapta da zaten biraz böyle ortaya çıktı. Atakan da söylediği gibi yani aslında bizim yola çıkarken Şemsa Özar'ın hayattaki duruşunun ve akademik ilgilerini bir araya getirmeyi düşündük. Ama bu, bunu yapmaya çalışırken de zaten birlikte çalıştığı arkadaşlarından kitaba katkı isterken ortaya böyle bir şey de çıktı. Yani bunların hani feminizmi, ekoloji, toplumsal direnişi, birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Yani dünya ölçeğinde de böyle, Türkiye'de de baktığımızda kitabın bir eksenini de Atakan da söyledik. Yani ülkedeki çözülmeyen Kürt sorunuyla alakalı meseleler var. Zorunlu göçten tutalım, şiddete kadar Bu, buna da içine dahil etmek e, gerekiyor. Nitekim kitapta hani bir yandan da aslında baktığımızda e, böyle bir boyut da söz konusu. Kesinlikle çok haklısınız. Tam da söylediğiniz gibi esasında ister doğa sömürüsü, ister kadın sömürüsü ya da buna hayvan sömürüsü de ekledim. Elbette emek sömürüsü de. Aynı yerden kökleniyor. Bu anlamda bağlamı güzel kurdunuz. Şimdi Handan Hanım ve Atakan Bey izin verirseniz açık radyon dinleyicilerine bir, burada bir şarkı dinletelim. Bir küçük aramız olsun. Ben Kalextiko'dan bir şarkı dinledim. Şimdi Kalextiko'yu dinliyoruz. Çık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Nota Bene yayınlarından çıkan Feminizm, Ekoloji, Toplumsal Direniş kitabının editörleri Handan Çağlayan ve Kaner Atakan Türker'le devam ediyor Dünya Okun. Atakan Bey merhaba tekrar e, ikinci bölüme sizinle başlayalım. Kitabın belki bu Toplumsal Direniş başlığı ile ilgili de sizin görüşlerinizi alabiliriz diye düşünüyorum. Neden bu başlık girdi buraya? Yani Handan Hoca'nın da sor, söylediği gibi yine ve sizin aslında hani, e, soruyu yapılandırırken ilk başta söylediğiniz e, bir önceki bölümü kaparken ki sorunuz e, Feminizm ve ekoloji birbirini nasıl besliyor dediğinde Handan e, hoca cevaplarken aslında burada etnisite ve ırkın da girdiğini Çünkü e, bütün bu e, tahakküm meselesinin aslında kadın bedeni, farklı etnisiteleri e, dışsal, dışlamak, e, marjinalize etmek ee, üstünden aslında bu üç farklı kategoriler farklı kategoriler olarak görsekte aslında birbirini çok besleyen konular. Ee, yine Şemsa Harca'nın geçmişine baktığımızda da akademik geçmişine ve bugünün aslında baktığımızda da e, toplumsal direniş meselesi kesinlikle bu e, hani çerçeveden çıkarılabilecek bir durum değildi. E, ben de e, makaleye pardon kitaba. Ee, bu kapsamda katkıda bulunabildim. Ee, Saha araştırmamı yaptığım sırada e, Şemsavcı'a birebir benle e, gelip e, çok desteği olmuştur. E, ben çok başka bir yerden baktım. Direnişe illa sokakta değil, aslında çok günlük pratiklerde e, kültür sanat kurumlarıyla, Kürtlerin kültür sanat kurumlarıyla nasıl bir toplumsal direniş oluşturduklarını e, inceledim. Ve dediğim gibi yani çok e, temelde aslında Hı. bunların birbirine beslediğini düşünüyorum. Ben yani bir de mesleğinizle ilgili kitaptı da var bu e, e, yani şey mi savcı hakkında ne düşünebiliyorum ama e, bu büyüme ile kalkınma ile ilgili bir problem de e, var değil mi? Biraz da buraya değinebilir misiniz? Çünkü e, aşağı yukarı bir ay önce e, Japonya'da bir iktisatçı yeni bir kitap çıkarttı. Biz bu açıkladı da, da konuştuk. Ee, ve hiç beklenmedik bir şekilde e, çok kısa bir sürede 500 bin adet sattı ve kitap şu cümleyle başlıyordu. E, bölüm, büyüme toplumların afyonudur diye. <gülüyor> evet. evet. Ya, şu, bu çok kilit bir cümle. Bunu alt, bunu hatırlattığınız için teşekkürler aslında. Ee, ve Handan Hocam da hatırlar. Nurcan Baysal'la röportaj yaparken de en çok üstünde durduğumuz konulardan biri buydu. Ve bugün bana deseniz ki bu arada Şemsah Hoca'dan bir cümle öğrendin, onu bir cümle özetle deseniz. Ben onun feminist iktisat öğrencisiydim de aynı zamanda. Ondan kalkınma dersleri de aldım. Onunla beraber tez de yazdım. Ama bana bugün Şemsah Hoca'dan öğrendiğini bir cümlede özetle derseniz büyüme kalkınma değildir. Bu. Şemsah Hoca ile ilgili özetleyebileceğim en net konulardan biri budur. Ee, büyüme evet afyondur. Çok güzel özetlemiş kimden bahsettiğinizi bilmiyorum ama e, her zaman çok çok farklı dinamikler var aslında toplumsallığı belirleyen. Gelir dağılımının nasıl olduğundan insanların nasıl şartlarda yaşadığına kadar ama bu nasıl şartlarda yaşamak her zaman gelirle alakalı da değil nasıl evlerde yaşadığımız dahi olabilir ama nasıl evlerde yaşadık derken hangi dili konuşabildiğimiz adalet kurumlarına erişimimizin olup olmadığı okullara erişimimizin olup olmadığı sağlıklı beslenme erişimimizin olup olmadığı gibi meseleler de aslında kalkınmadır. Çok çok temel şeylerden biridir Şemsa Hoca'nın bize öğrettiği. Handan Hocam var mı bununla ilgili söylemek istediğiniz? Ee, çok üstünde durduk çünkü. Tabii Atakan Bey bu arada hani, e, bu son sözümüzde eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa ekleyeyim. Ben son sözü Handan'ın öğretim onu da kapatalım istiyorum. Yok bu e, buydu yani çok güzel çok kilit bir yere vurdunuz. E, söyleyebileceğim tek şey e, kitaba katkıda bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. E, bunu gerçek yapabildikleri için. Ee, ve Sözlü Handan Hoca'yı bırakabilirim burada. Şimdi sizi bu programı yaparken aklımda bir şey canlandı. Ee, yanım, yanlış hatırlamıyorsam 2009 yılıydı ee, İstanbul'da Kayış Dağı'nda gece kondu mahallesinde böyle soğuk bir kış günüydü ve e, orada e, köyleri boşaltılarak İstanbul'a gelmiş olan Kürt ailelerin çocuklarına ve gençlerine e, sanat yoluyla hizmet veren Küçük bir vakıf var, Başak Sanat Vakfı. Kurucusu Şahanım Kanat. Biz orada soğuk bir kış günü, şemsa Özer'le vakıfta bir toplantı yapıyoruz ve e, konumuz da şuydu: Acaba e, zorunlu göçle İstanbul'a gelmiş olan kadınların deneyimleri ve çocukların deneyimleri neler, ihtiyaçlar neler ve bunlar bu ihtiyaçları karşılamak için neler yapılabilir? Şimdi. E, bir başka bir fotoğraf Diyarbakır'dayız. Eee işte asimilasyon dolayısıyla Kürtçe giderek yeni kuşaklara aktarılması azalan bir dil. Bütün direnişe rağmen aslında yeni kuşaklara aktarılması azalıyor. Oradayız ve kuşaktan kuşağa dil değişimi üzerine konuşuyoruz. Başka bir sahne İsta, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde e, kadın çalışmaları birimi bir Atölye çalışması düzenlemiş, orada zorunlu göç konuşuyoruz. Aslında bütün bunlar şensa Özar'ın akademik toplumsal duruşunu özetliyor diye düşünüyorum. Bu kitaba katkı sunan bütün yazarlar, tek tek isimlerini sayamadığım için beni bağışlasınlar, değerli arkadaşlarım, hocalarım, Gülay Günlük'ten, Gülay Toksöz'e, Emel Memiş'ten, Feryal Saygılıgili, e, Zeynep Gambeti'ye, kadar hepsi aslında bir şekilde bu yaklaşımı hayatta ister akademik alanda ister toplumsal alanda ister politik alanda olsun bu yaklaşımı benimsemiş ve yaptıkları akademik işlerle de duruşlarıyla da temsilcisi e, o, olmayı sürdürmekte olan insanlar e, Beril Eyboğlu'nun adını da anmak istiyorum. Bütün başından sonuna kadar yanımızda yer aldı bu çalışmada. Böyle bir şeyi topa, bir araya getirebilmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz diyebileceğim ancak son söz olarak. Çok teşekkür ediyorum ben. Gerçekten ben de her ikinizi de tebrik ediyorum. Burada anmadığımız yazarları da vaktimizin sınırlı olduğu için kusura bakmasınlar programımız gerçekten çok kısa. Handan Hanım ve Atakan Bey açık gelip Dünyayı Okumak programına konuk kaldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili <gülüyor> teşekkür dinleyiciler, bugün Notabene yayınlarından çıkan Feminizm, Ekolojik, Toplumsal Döniş kitabının eş editörleri Handan Çağlayan ve Kaner Atakan Türker'le beraberdik. Ben Aytaç Timur, Dünyayı Okumak'tan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazar ya da editörle görüşünceye kadar hoşçakalın.